Patron Bankası'ndaki bu kar zarar hesabı caizdir. Şöyle caiz, nasıl caiz oluyor diye sorsalar. Efendim siz bir iş adamısınız. Ben de bir sade <gülüyor> vatandaşım öyle düşünelim. Sizin iş yapma gücünüz var. Bir mesleğiniz var. Diyelim ki müteahhitsiniz. Veya ithalat, ihracat işi yapıyorsunuz. Veya ticaret yapıyorsunuz. Her zaman sizin nakit paraya, krediye ihtiyacınız var. Benim de tasarruf edilmiş biraz param var. Ama ne iş yapacağımı bilemiyorum yani. Elimdeki parayla bir iş yapamıyorum. Evet. Siz bana diyorsunuz ki ya İsmail Hoca şu parayı bana ver ben çalıştırayım. Karında bölüşelim. bölüşelim. Bina yapayım. ithalat ihracat işi yapayım. Otomobil satayım. İşte vesaire ne iş yapıyorsanız ben de peki diyorum. Ve şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki ben kar edersem karına 150 senin 150 benim. Zarar edersen de ortası. Tamam. Siz de tamam dediniz. Ben de tamam dedim. Buna bizim İslam, İslam fıkhında mudarebe ak deniyor. Bugünkü deyimle bu e, sermaye iş ortaklığıdır. Yani sermaye benden iş yapmak sizden. Yani sizin iş yapma gücünüzle benim sermayem param ortak oluyor. Yani ben ticari bilgimi kullanıyorum, siz de paranızı veriyorsunuz, evet. ortaklaşıyoruz, ticaret caizdir. yapıyoruz. Bugün katılım bankalarının kar zarar şeyi buna dayanıyor.